Şimdi öğrenme psikolojisinde bilişsel öğrenme kuramlarını göreceğiz. Bir kere daha hatırlayalım. Biliyorsunuz öğrenmede öğrenme kuramları kendi içinde gruplara ayrılıyordu. Davranışçı kuramlar, bilişsel davranışçı kuramlar artı bir de bilişsel kuramlar. Örneğin davranışçı kuramlar dendiğinde aklımıza klasik koşullanma, edimsel koşullanma, bitişiklik, bağlaşımcılık ve sistematik davranışçılık gelmeli. Bilişsel davranışçılar dendiğinde amaçlı davranışçılık artı bir de sosyal öğrenme gelmeli. Ama bilişsel öğrenme kuramları dendiğinde de aklımıza özellikle iki kuram gelmeli. Bunlardan biri genç psikolojisi, bir diğeri de bilgiyi işleme kuramı. Fark etmişsinizdir geçen yıl. Sınavda bilişsel kurama verilen ağırlık bir hayli arttı. Eskiden pek çok kişi davranışçı kurama ağırlık vererek çalışırdı. Hatta bilgi işleme geç ihmal edilirdi. Ama bu kuramların önemi giderek artıyor. Şimdi bu iki kuramı sırayla inceleyeceğiz. İlk göreceğimiz kuram, Geçtalt Psikolojisi Şimdi Geçtalt Almanca bir terimdir ve tam bir Türkçe karşılığı yok aslında işte bütüncülük, bütünlük, konfigürasyon gibi anlamlara gelir ama Kur'an bütünlüğe yaptığı vurgu yüzünden aynı zamanda Türkçe'ye bütüncülük olarak çevrilmiştir. Şimdi kuram geçtalt kuramı ya da diğer adıyla bütüncülük hemen konuya girerken şunu vurgulamalıyım birazdan ayrıntılarına geçeceğiz ama genel bir iki bilgi bu kuramın en temel kavramı algı en temel ilkesi bütünlüktür neredeyse kuramın her alt kavramı, işte öğrenmeyle ilgili kavramları, bellekle ilgili kavramları, her şeyi bu iki sürece bağlanabilmekte. En temel kavramı algı, en temel ilkesi bütünlük. Çünkü bu kuram şunu savunuyor: insanın çevreye göstermiş olduğu tepkiler uyarıcının kendinden değil, uyarıcıya zihnimizde yüklediğimiz anlamdan kaynaklanır. Şimdi kuramın doğuş noktası bu. Ama dört ismin ön plana çıktığını görüyoruz. Biri Wertheimer, bir diğeri Kofka, bir diğeri Köhler ve Levin. Bu dört bilim adamının katkılarını ayrı ayrı ele alacağız. İlk üzerinde duracağımız kişi Wertheimer. Niçin Wertheimer ile başlıyoruz? Çünkü Geçtalt akımının başlangıcı Wertheimer'a dayanır. Çünkü Geçtalt kuramı aslında şu kavramla doğmuş. Görünüşteki hareket kavramıyla. Ne demek istiyorum? Bakın örneğin diyelim ki bunlar bu çizmiş olduğum noktaların işte ışıklar olduğunu varsayalım. Ampüller bir dizi ampül. Şimdi hepsi sönük. Diyelim ki birincisi yandı, söndü ikincisi yandı, söndü üçüncüsü, söndü dördüncüsü. Şimdi bu çok hızlı bir şekilde olursa karşıdan bakan biri ne görür? Yanıp sönen bir ışık değil de adeta hareket eden bir ışık görür. Hani o eğlence mekanlarının panolarında adeta hareket ediyormuş gibi halkalar çizen ışıklar aslında mantığı budur yanıp sönmek. İşte Wertheimer bu basit olguyla aslında Geçtalt akımını başlatmıştır. Şimdi Wertheimer diyor ki ortada bir hareket yok sadece yanıp sönen ışıklar var. Ama biz bir hareket algılıyoruz. İşte o zaman yine tüm bilişselcilerin yaptığı gibi davranışçı kurama kafa tutuyor. Davranışçı kuramı eleştiriyor. Şimdi bakın davranışçılar ne diyordu? Tepkilerimizin kaynağında uyarıcılar yatar. Tepkinin kaynağı uyarıcıdır. Örneğin bir öğrenci öğretmenini gördüğünde korktu diyelim ki korkunun kaynağı nedir? Uyarıcıdır. Davranışçıların bakış açısına göre. Oysa Wertheimer görünüşteki hareket olgusuyla bu duruma karşı çıkar. Der ki tepkilerimizin kaynağı uyarıcı değildir. Tepkilerimizin kaynağı insan zihnidir. Çizimim berbat ama bunu bir beyin olarak düşünün, kafa olarak düşünün. Yani Wertheimer diyor ki uyarıcılar zihnimize gelir. Burada algılanır, yorumlanır ve tepki buna bağlı olarak ortaya çıkar. Şimdi o zaman ben şu sonuca ulaşabilirim. Davranışçılara şöyle itiraz ediyor. Eğer tepkilerimizin kaynağı uyarıcı olsaydı biz yanıp sönen ışıklar görmeliydik. Oysa Wertheimer diyor ki bu yanıp süren ışıklar tamam bir uyarıcıdır ama zihnimize gelir. Biz ona bir anlam yükleriz, onu yorumlarız ve adeta hareket eden bir ışık görürüz. Dolayısıyla tepkinin kaynağı zihindir. Bir başka deyişle tepkimizin kaynağı içsel süreçlerdir, bilişsel süreçlerdir, algıdır. Bu durumda işte bir öğrenci öğretmenini gördüğünde korktu. Tepki, korku, uyarıcı öğretmen. Davranışçılara göre bu tepkinin kaynağı öğretmendir. Börtheimer der ki hayır. Bu tepkinin kaynağı öğretmen değil, öğretmene yüklediği anlamdır. Mesela bu konu farklı derslerle bağlantı içinde karşımıza gelebilir. Gelişim psikolojisiyle, rehberlikle ilişki kurulabilir. Mesela diyelim ki, bir öğrencinin belirli bir derste bir öğretmene yönelik korkusu vardı. Şimdi rehber öğretmen bu probleme müdahale edecek. Şimdi eğer rehber öğretmen davranışçı akıma göre çalışıyorsa korkunun kaynağında öğretmeni görecek. E şimdi öğretmen korkulan, öğrencinin kaçındığı bir uyarıcı. Diyelim ki bu öğretmenle öğrencinin çok sevdiği bazı uyarıcıları bir araya getirdi. Diyelim ki burası bir anaokulu olsun. Mesela bu öğretmen elinde öğrencinin çok sevdiği bir oyuncakla da onun yanına gitti. E şimdi o zaman ne olur? Bu karşıt koşullanmayla açıklanır. Yani rehber öğretmenin amacı nedir? Oyuncağa karşı gösterilen sevginin öğretmene de gösterilmesini sağlamak. Şimdi bu öğretmen davranışçı tekniklere göre çalıştı. Hatta bakın değişimi çocuğun öğrencinin zihninde değil, nerede aradı? Çevrede. Yani yarıcı bir çevre faktörüdür. Öğretmen bir çevre faktörüdür. Yani bu durumda şunu yaptı. Davranışçılara göre davranışı değiştirmenin yolu çevreyi düzenlemektir. Oysa rehber öğretmen eğer bir geç olsaydı yaklaşım biçimi farklı olacaktı. Çünkü geç ne yapar? Zihne odaklanır. O zaman bir geç taltçı, rehber öğretmen değişimi çevrede mi arar? Yoksa değişimi öğrencinin zihninde mi arar? Mesela öğretmen... Diyelim ki öğrencinin zihninde öyle bir izlenim bırakmış ki. Diyelim ki öğrenci öğretmenin kendini her an azarlamasından çekiniyor. Ya da atıyorum öğretmenin kendine soru sormasından çekiniyor. Diyelim ki rehber öğretmen duruma şöyle müdahale etti. Öğrenci her an bana bir soru sorulabilir. Eğer soruya cevap veremezsem küçük düşürebilirim diye yorumluyor. İşte bu durumda bu algılama biçimini değiştirmeye çalıştık. Artık şöyle algılıyor. Öğretmen soru sorabilir. Ben de soru sorabilirim. Kaldı ki her soruya herkes cevap vermek zorunda değil. Bazı soruları bilemeyebilirim. Bu benim küçük düştüğüm anlamına gelmez dedi ve bu olumsuz duygular ortadan kalktı. O zaman bu rehber öğretmen değişimi uyarıcıda mı öğrencinin zihninde mi yarattı? zihinde. Yani onun uyarıcıyı algılamasını değiştirdi. Demek ki davranışçılar davranışı değiştirmek için çevreyi düzenlemenin gerektiğini düşünürler. Oysa geç daltçılar ve tüm bilişselciler davranışı değiştirmek için zihinsel süreçleri, yani düşünceyi, daha yani içsel faktörleri değiştirmenin gerekli olduğunu savunurlar. Şimdi o zaman Wörtheimer'ın bu çalışmasıyla görünüşteki hareket kavramıyla Geçtalt akımı başlamıştır ki bunun orijinal adı pi fenomendir. Bakın izlediğimiz çizgi filmler de aslında bir pi fenomendir. Yani bir görünüşte harekettir. E çizgi filmin mantığı nedir? Bir grup resim ardı arkasınca çok hızlı bir şekilde gelir geçer. Ortada bir hareket olmadığı halde biz bu hızlı süreçle birlikte bir hareket varmış gibi algılarız. Şimdi bu gibi durumlarla ne yaptı Wertheimer? Algının insan davranışlarındaki önemini kanıtladı. İşte genç alt kuramcıları buradan hareketle algının nasıl bir süreç olduğunu daha ayrıntılı bir şekilde araştırmaya başlamışlar. Ve bazı algı yasaları ortaya koymuşlar. Ve bildiğim kadarıyla aslında 100, 100 civarında algı yasası var. Fakat eğitim bilimlerinde özellikle bunların 6 tanesinin önemi vurgulanmakta. Ve sınavda da soru bu ilkelerden kenardan soru. Biz bunları tek tek incelemeliyiz. Bakın şu anda e, bilgisayarın ekranın karşısında oturmuşsunuz ve dikkatle beni dinliyorsunuz. Bütün dikkatiniz bana odaklı ama aslında bir sürü uyarıcının hedefi halindesiniz. Örneğin ayağınızın altındaki zemin, duvarların rengi, belki de bulunduğunuz odaya dışarıdan gelen gürültü, belki de ışık. Ama bütün bu uyarıcıların içinde siz şu anda benim anlattıklarıma odaklısınız. Bu durumda benim anlatımım şekildir. Fakat odanın e, uyarıcıları, diğer uyarıcılar, ışık, gürültü, zemin vesaire, onlar zemini oluşturmakta. Yani demek ki belirli bir anda dikkatim neye odaklıysa şekil. Diğer uyarıcılar zemindir. Bu pek çok duruma uyarlanabilir. Beni dinlerken diyelim ki şu anda anneniz mutfaktan seslendi çay hazır diye birden dikkatiniz oraya kaydı. E bu durumda annenizin sesi şekil oldu benim anlattıklarım zemine dönüşmüş oldu. Demek ki şekil zemin ilişkisi durağan bir ilişki değildir. Sürekli değişen dinamik bir ilişkidir. Şimdi bunu makro bir soruya uyarlayalım. Mesela soru diyor ki öğrenme kuramları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A seçeneği diyor ki geçtalt kuramına göre öğrenme şekil zemin ilişkisindeki bir değişimdir. Bu cümle doğru mu yanlış mı? Bu durumda doğru kabul etmeliyim. Çünkü sürekli değişmekte ve öğrenme bu ilişkinin değişimine bağlı olarak ortaya çıkmakta. Gerçekten genç taltçılar öğrenmeyi şekil-zemin ilişkisindeki değişim olarak yorumlarlar. Fakat bunu göreceli olarak hayatımızın farklı alanlarına uyarlayabiliriz. Örneğin, Bakın bu konu psikolojik danışmayla da ilişkilendirilebilir. Mesela diyelim ki siz sınav kaygısı problemi yüzünden rehber öğretmene başvurdunuz. Rehber öğretmenle psikolojik danışmanla yapılan görüşmede şu ortaya çıktı. Diyelim ki son günlerde tüm dikkatinizi hazırlandığınız sınava verdiniz. Yani varsa yoksa KPSS, rüyalarınızda KPSS, sabah uyandınız KPSS, dışarı çıktınız yine sınav, sürekli sınavı düşünüyorsunuz. Ama görüşmede bir şeyi fark ettiniz, sevdiğiniz pek çok şeyi ihmal etmişsiniz. Örneğin arkadaşlarınızla eskisi kadar görüşmüyorsunuz, ailenizle eskisi kadar zaman geçirmiyorsunuz, keyif aldığınız pek çok şeyi yapmıyorsunuz. O zaman ne olmuş? Sınav benim hayatımda bir şekile dönüşmüş. Keyif aldığım pek çok diğer uyarıcı zemine gitmiş. Acaba kaygımın nedeni bu olabilir mi? O zaman psikolojik danışman ne yapacak? Bu şekil zemini biraz gözden geçirmeniz için size rehberlik edecek. Yani bunları hani o lise kitaplarımızda vardı ya birbirine bakan iki insan yüzü. İşte e, kenarlara odaklandığımda insan yüzü görüyorum. Ortaya odaklandığımda vazo görüyorum. Doğru bu bir şekil zemindir. Ama bu çok basit bir örnek yani. Bu aslında hayatımızın her alanına uyarlanabilecek bir ilkedir. Tıpkı diğer yasaların olduğu gibi. Tamamlama nasıl bir yasa? Şimdi arkadaşınıza cep telefonuyla mesaj yazıyorsunuz. Diyelim ki daha az zaman alması için sesli harfleri yazmadınız. Sadece sessiz harflerle yazdınız mesajı. Ama arkadaşınız mesajı okuyabiliyor. Yani ne oldu? Zihin aradaki boşlukları tamamladı. İşte Geçtalt psikologları diyor ki insanlar yarım kalmış uyarıcıları tamamlama eğilimindedir. Mesela bir geometrik şekil çizdiniz üçgen ama bir kenarını boş bıraktınız zihin bunu tamamlayabiliyor. Fakat yine bunu hayatımızın farklı alanlarına uyarlayalım. Mesela Geçtaltçılar diyor ki insan zihni yarım kalmış uyarıcıları tamamlama güdüsüne sahiptir. Yani bu ne anlama geliyor tamamlama bir ihtiyaçtır. Demek ki bu açıdan baktığımda örneğin e, televizyon programlarını düzenleyenler, dizi yapımcıları bizim bu özelliğimizi fena halde istismar ediyorlar. Dikkat edin her dizinin bittiği yer olayın yarım kaldığı yerdir. O zaman ne oluyor? Zihnimiz o olayı tamamlamaya çalışıyor ve önümüzdeki hafta oturuyoruz diziyi seyrediyoruz. Tamamlama sürecini gerçekleştirebilmek için. O zaman o dizide ne oldu merak etmek neyden kaynaklanır? Tamamlama ihtiyacından kaynaklanır. Şimdi bunu daha duygusal, daha travmatik örneklere de uyarlayabiliriz. Şimdi bakın yaşamda yarım kalmış her şey geç akımına göre insan için rahatsız edicidir. Mesela diyelim ki bir arkadaşınızla bir tartışma yaşadınız. Fakat dilinizin ucuna kadar bir şey geldi. Bir şeyi söylemeyi çok istiyorsunuz fakat söyleyemiyorsunuz. Şimdi ne oldu? Arkadaşınıza kendinizi tam ifade edemediniz, ayrıldınız, gidiyorsunuz ama zihin sürekli onunla meşgul. Öfke devam ediyor. Çünkü o zaman tamamlanmamış bir şey var demektir. İşte bu da tamamlama yasasına göre açıklanır. Veya bir ilişkiniz var. Diyelim ki arkadaşınız geldi size dedi ki artık ben bundan sonra seninle görüşmek istemiyorum. Tamam ilişki bitti fakat dikkat edin diyelim ki bir şarkıda onu hatırlayıp ağlıyorsunuz hala onu özlüyorsunuz hala ona seni seviyorum demek istiyorsunuz. O zaman bu durum hangi yasayla açıklanır? Gestaltçılara göre tamamlama yasasıyla. Yani demek ki bitmemiş bir şeyler var. Hala ilişkiniz zihinde tamamlanmamış. Gerçek yaşamda bitmiş, hayatta bitmiş. Arkadaşınız sizi bırakmış, gitmiş ama zihin hala bu işi tamamlamaya çalışıyor. İşte Gestaltçılar bunu psikolojik danışmaya şöyle aktarırlar. Derler ki bitirilmemiş işler bireyin ruh sağlığını etkiler. O yüzden siz bir psikolojik danışmana gittiğinizde büyük olasılıkla hayatınızda neler yarım kalmış, neler tamamlanmamış buna bakacak. Örneğin fotoğrafa çok ilgi duyuyorsunuz ve diyelim ki bir fotoğrafçılık kursuna başladınız ama hiç istemediğiniz halde bazı nedenler yüzünden kursu bırakmak zorunda kaldınız ama hala rüyalarınıza giriyor. Hala fotoğraf çekmeyi özlüyorsunuz. Bu neyle ilgili? Yine tamamlamayla ilgili. Veya Allah korusun bir yakınınız ölüm döşeğinde çok uzaktasınız haber verildi size yetişmeye çalışıyorsunuz onu son nefesinden önce görmek istiyorsunuz hatta ona söylemek istedikleriniz belki de duymak istedikleriniz var ama Allah korusun yetişemediniz bazı durumlarda bu durum insanları yıllarca etkileyebilir hala zihnimde bitirilmemiş, tamamlanmamış, söyleyemediğim şeyler var. O zaman bir geç talçı danışmana gittiğimde, belki de bana şu yönde yardım edecek, bu olayı hatırlamamı sağlayacak ve belki de sembolik olarak, hani o geç danışma teknikleri var ya, boş sandalye, rol alma teknikleri, dolayısıyla o boş sandalye ve rol alma tekniğiyle benim geçmişte bitiremediğim o işi, tamamlayamadığım şeyi tamamlamama yardımcı olarak bana psikolojik danışma hizmeti sunacak. Demek ki bu yasalar aslında sadece basit birkaç geometrik şekilden ibaret değil, hayatın her alanında ve psikolojik danışmayla yakından bağlantılı. Bir diğer ilke süreklilik. Şimdi genç diyor ki insanlar uyarıcıları kesintisiz bir süreklilik içinde algılama eğilimindedir. Mesela her arkadaşımızla ilgili zihnimizde bir düşünce vardır. Mesela bir arkadaşınızla ilgili şöyle düşünüyorsunuz. O içe dönük biridir ve utangaçtır. Dolayısıyla çoğu zaman ne istediğini söylemekte zorlanır. Şimdi ben bunu biliyorum. Ama dikkat edin ertesi gün arkadaşınız geldi birdenbire dışa dönük ve diyelim ki boyna isteklerini sayıyor ve farklı davranıyor. Bu durum sizi huzursuz eder mi etmez mi ya da şaşırmaz mısınız? Bu şaşkınlığın kaynağında yatan yasa nedir? Süreklilik. Çünkü sizin onu algılama biçiminiz birdenbire değişmiştir. Yani arkadaşlığınızdaki ve ilişkinizdeki süreklilik kesintiye uğramıştır. Ya da bir başka örnek. Mesela radyoda bir şarkı dinliyorsunuz. Harika bir şarkı. Diyelim ki Orhan Gencebay hatasız kul olmaz şarkısını söylüyor radyoda. Dünyanın en güzel şarkılarından biri bence üstüne yok. Şimdi şarkıyı dinliyoruz, büyük bir keyif alıyoruz ama o spiker tüm densizliğiyle şarkının ortasında başladı konuşmaya. Öfke duyuyor musunuz, duymuyor musunuz? Ben öfke duyuyorum. Çünkü Orhan Gencebay şarkıları bölünmemelidir. Şimdi ne oldu? Öfke duydum. Bu öfkenin nedeni benim o ritim, ritimdeki süreklilik duyguma zarar verdi. Ancak şöyle olsaydı, diyelim ki o anda dikkatim artık şarkıdan uzaklaştı. Bu durumu umursamıyorum ve e, spikerin söylediklerini dinlemeye başladım. Bu durumda bu neyle açıklanırdı? Şekil zeminle açıklanırdı. Ya da spiker e, çok gereksiz bir şekilde konuşmaya başladı. Artık ben şarkıyı zihnimden söylemeye başladım. Bu durum hangi yasayla açıklanırdı? Tamamlama yasasıyla açıklanırdı. Demek ki o sırada duyduğum öfkenin nedeni, Süreklilik. Ama şarkıyı zihnimde söylemeye devam etmem tamamlama, tüm dikkatimi spikere odaklamam, şarkıdan uzaklaşmam şekil zeminle açıklanır. Bir diğer algı yasası ise benzerlik. Şimdi geçtalt kuramcıları der ki insanlar benzer uyarıcıları gruplama eğilimindedir ya da benzerleri birlikte algılama eğilimindedir. Bakın bir deney yapmışlar. Mesela deneyin mantığı şöyle. Deneklere bazı geometrik şekiller gösteriyorlar. Mesela üçgenleri çizdik. Ardından kareleri çizdik. Tabii ki deneklere gösterdiği şekiller benim çizimlerim gibi berbat değil. Daha güzel. Şimdi bu bir grup olsun. Bir diğer grup da şöyle. Bu kez Şekillerin yerlerini değiştirmişler. Şimdi aslında ben bu konuyu geometrik şekillerle anlatmayı pek sevmiyorum ama burada özellikle anlatmaya ihtiyacı duydum. Çünkü mesela bu şekilde bir soru geldiğinde büyük çoğunluk buna yakınlık diyor. Oysa bu yakınlık değildir. Şimdi bakın geç talçılar şunu görmüşler. İlk kısımdaki algılama daha çok yatay bir algılama. ikinci bölümdeki algılama, şu da bir üçgen, daha çok dikey bir algılama. Geçtalçılar şunu sorguluyor. Bu tarafta yatay, bu tarafta dikey algılamayı sağlayan şey hangi yasadır? Benzerliktir. Çünkü insan zihni benzer olanları birlikte algılıyor ve grupluyor. Neden cevap yakınlık olmaz? Çünkü gruplamayı sağlayan şey yakınlık değil. Zaten uyarıcıların birbirlerine olan uzaklıkları aynı. Dolayısıyla yakınlık burada artık kontrol altına alınmış bir değişkendir. Kontrol değişkenidir. Oysa burada algılamayı etkileyen bağımsız değişkenle bu uyarıcıların birbirlerine olan benzerlikleri. O yüzden insanlar benzer olanları gruplama eğilimindedir. Peki bu gündelik hayatta başka şekillerde, ilişkilerde karşımıza çıkmaz mı? Elbette çıkar. Mesela ön yargılar neye bağlı olarak ortaya çıkar? Çoğu zaman benzerliklerle. Mesela bir bireyin gördüğü tüm sarışınların çok akıllı olduğunu düşünmesi, geç göre hangi algı yasasından kaynaklanır? Benzerlikten. Ama davranışçılara göre bu nedir? Bir uyarıcı genellemesidir. Aynı sorunun seçeneklerinde verilir mi? Kesinlikle verilir. Ama o zaman soruyu neye göre çözeceğim? Soru köküne göre. Davranışçılara göre bu nedir diye sorulduğunda, bu uyarıcı genellemesidir. Ama geç göre diye sorulduğunda, bu durum benzerlik yasasıyla Açıklanır. Bu durum öğretmen davranışlarını etkiler mi? Evet etkiler. Mesela bazen öğretmenler ki bu hatalı bir öğretmen tutumudur. Benzer davranışlar sergileyen öğrencilerden biri hata yaptığında aynı hatayı diğer öğrenciden de bekleyebilir. Bu beklentinin temelinde benzerlik yasası yatar. Bir diğer algı yasası yakınlık. Şimdi bakın yakınlığı da bir geometrik şekilde inceleyelim. Mesela demiştik ki. Bu şekiller yakınlıkla açıklanmaz. Nasıl olsaydı yakınlıkla açıklanırdı? Bakın, şöyle olsaydı cevap yakınlık olurdu. Şekiller aynı olsaydı ve şekillerin birbirine olan mesafesi farklı olsaydı. Örneğin, daireler çiziyorum. Dikkat edin, hepsi aynı. Ama birbirlerine olan uzaklıkları farklı. Bu tarafa çizdim. Şimdi genç dalçılar şunu görüyor. Birinci bölümde dikey bir algılama var. İkinci bölümde yatay bir algılama var. İyi ama bu algılamayı sağlayan şey benzerlik değildir. Bakın büyük çoğunluk sınav heyecanıyla hepsi aynı diye benzerliğe gidiyor. Ölçme mantığıyla düşünürsek hepsini aynı yaparak benzerliği kontrol altına almış. Bu deneyde benzerlik bir kontrol değişkenidir. Oysa uyarıcıların birbirine olan uzaklığı bağımsız değişkendir. Algılama biçimim de bağımlı değişkendir. Algılama biçimim ne oldu? Bu tarafta dikey, bu tarafta yatay. Benim bu tarafta dikey algılamamı sağlayan şey birbirlerine olan yakınlıkları. Bu tarafta yatay algılamamı sağlayan şey yine bunların birbirlerine olan yakınlıklarıdır. Demek ki o zaman genç göre, Birbirine yakın olan uyarıcılar birlikte algılanma eğilimindedir. Şimdi bu gündelik yaşamda nasıl karşımıza çıkabilir? Örneğin yüksek bir binanın en üst katından sokağa, caddeye bakıyorsunuz. Tesadüfen bir araya gelmiş 5-6 kişiyi gördünüz. Biz onları bir grup sanabiliriz. Onları birlikte bir grup arkadaş sanmamızın temelinde yatan algı yasası yakınlıktır. Oysa bu insanlar alakasız, tesadüfen bir araya gelmiş bireyler olabilir. Demek ki biz yakın olanları birlikte algılama eğilimindeyiz. Ee, bence şöyle güzel bir soru yapılabilirdi. Müzikteki ritim duygusunun temelinde tamamlama değil, öncelikle yakınlık yasası yatar. Şimdi keşke yanımda bir bağlama olsaydı da tamamlama yasasıyla hatta yakınlık yasasından hepsine müzikten örnekler verseydim. Şimdi bakın ritim duygusunun temelinde neden yakınlık yatıyor? Bir örnek yapalım. Şimdi bu örneğe dikkat edin. Birinci sesle ikinci ses birbirine uzak ama ikinci sesle üçüncü ses birbirine yakın. İşte o zaman ritmin temelinde ne yatar? Seslerin birbirine olan uzaklığı ve yakınlığı. Şimdi o zaman şöyle bir soru düşünelim. Geçtalt kuramcılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur hangisi yanlıştır? A seçeneği diyor ki yakınlık yasası sadece uzayda değil zamanda da geçerlidir. Bu cümle doğru mu yanlış mı? Bu durumda doğru olacak. Yani tüm bu algı yasaları sadece mekanla ilgili değil aynı zamanda zamanla da ilgilidir. Dolayısıyla müzikteki ritim duygusunun temelinde zamandaki yakınlık yatar. Bir diğer algı yasası basitlik. Şimdi basitlik ne anlama gelir? Genç der ki,